Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri, Botanitopya'ya, bitkileri aleminin tuhaf ve muhteşem dünyasına hoş geldiniz. Anlatıcınız ben Benan Kapucu, botanitopya.gmail.com elektronik posta adresi, aynı adı Twitter ve Instagram hesaplarımda var. Bunları da tekrar hatırlatmış olayım size. Sevgili dinleyiciler bugün stüdyoda bitki ressamı Işık Güner'le beraberiz, beraberiz bugün hatırlayacaksınız. Daha önce de konuğum olmuştu. ...Türkiye'de bitki ressamlığı, bilimsel bitki resmi koleksiyonculuğu üzerine konuşmuştuk. Hoş geldiniz Işık Hanım. Hoş bulduk. Ne güzel oldu tekrar programına konuk olmanız. İstanbul'da bu arada epey bir koşturma halindesiniz. Evet. Var. <gülüyor> evet. Ve yeni kitabın heyecanı var. Bugün aslında buluşmamızın nedeni biraz da sizin yeni çıkan kitabınız. Evet, nihayet basıldı. <gülüyor> Botanical Illustration from Life. evet. İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olarak basıldı. Evet, üç dilde basıldı. dediğiniz gibi İngilizce, Fransızca, İspanyolca. Kitabı basan yayınevi İspanya'da bir yayınevi, Parmon eee yayınevi. İngilizcede basılırken Search Press yayınevi basılmış. Fransızcası da keza Parmon. Yurt dışına basıldı zaten hani bu kitabı başlarken hani onların isteği üzerine benim çalışmaya başladığım bir proje oldu. Bir, bir buçuk sene kadar bir süre çalıştım kitabı hazırlamak için içeriği daha sonraki bir sene gibi bir sürede onlar kendi çalışmalarını yaptı. Nihayet basıldı. Evet en son bizim buluşmamızda zaten biraz müjdesini vermiştik kitabın. Son hazırlıklarından bahsetmiştik. Evet üzerinden biraz zaman geçmiş sanırım. <gülüyor> Valla şimdi aslında ben e, şimdi bana da yeni ulaştı kitap. taze taze benim dilime geçti. E, kitabı eneği altında aslında e, gerçekten çok beğendim. Elinize sağlık. Hakikaten ben de bir bitki ressamlığı öğrenmeye çalışan birisi olarak hem e, bir öğrenci olarak baktım meseleye. Ee, bu aslında burada ben şunu hissettim, bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ee, burada zaten kitabın giriş kısmında da söylüyorsunuz, ee, bir iletişim biçimi olarak ele alıyorsunuz mesela. Yani doğanın dilini, bitkilerin dilini, oradaki e, doğanın güzelliğini aslında insanlara olabildiğince en iyi şekilde aktarma ve anlatma çabası var genelde bu. Ya ben artık burada kitabınızda bitki resminin çok doğadan daha öne çıktığını, kendini gösterme çabası içinde olduğunu görmüyorum. Aslında siz burada aracısınız. Mümkün olan en doğru şekilde, en doğadaki olduğu haliyle, olanca güzelliğiyle aktarma çabası var ve metodik olarak da aslında adım adım bunları anlatıyorsunuz. Onu hissettim. <gülüyor> Evet yani aslında bitki resminin bütün olayı o. Ee, bitki resimlerinin hani amacı çok hani, e, yeni bir şey değil. Bitki resmi ressamlığı çok eskilere dayanıyor. Çok çok eskilere dayanıyor. O zamanlardaki yani bitki resimlerinin bütün yapılma gayesi e, bitkilerin doğanın o karmaşık dünyasını anlayabilmek. O yüzden hani bunu en iyi anlamak aktarmak, kayıt altına almak hani o anda kullanmak ya da gelecek nesillere aktarmak adına e, en iyi yol onu çizmekten geçiyor. Bir çize çize hem daha iyi anlıyorsun, kendini anlıyorsun, kayıt altına alıyorsun. E, bütün olayı yani bitki resminin olayı o ta o dönemlerde de keza şimdi de birçok ressam tarafından o şekilde yapılıyor hala. E, resim yapmak değil oradaki konu. Bitkiyi Anlatmak o bitkiyle ilgili bilgiyi bütün o karmaşıklığını arındırmak çünkü çok kompleks yapılar ve bir bitki türünü diğer türden ayıran belli bir takım özellikler var hı hı. resimdeki yapmaya çalıştığımız şey o. o özellikleri öne çıkararak yine mümkün olacağı tabii estetik olarak güzel. Resimler yapmaya çalışıyoruz ama resim hep ikinci planda konu bitkiden geliyor onu anlatmak ve bizim yapmaya çalıştığımız şey de hani o bilim dünyasının yapmış olduğu araştırmalar sayısızca sayfalarca Hı -hı. araştırmalar çalışmalar var onu oradan alıp yalın haline yalın sokup hali getirip, e, tek anca. bir sayfada. Hı -hı olanca cezbedici haliyle yani doğadaki haliyle gösterebilmek zaten doğadaki hali en cezbedici hali değil mi bir bitkinin? Evet gerçekten öyle birazcık onu anlamak lazım yani hani onu gördüğün zaman zaten çok güzel bir de onu alıp hani başka bir şekle soktuğun zaman sen orada iletişimde sıkıntı yaratıyorsun zaten çünkü senin yapmaya çalıştığın şey o onu alıp anlatmak sen onu alıp başka bir şekle sokup e, resmettiğin zaman kafa karışıyor e, o yüzden hani o görüp o, o neyse hani o hali ile onu bütün o karmaşıklığını çıkarıp ortadan e, gerekli bütün özelliklerini daha ön plana çıkarıp resmetmek böylelikle aslında bizim yapmaya çalıştığımız şey bitkiyle ilgili bilgiyi bir kağıtta toparlamaya çalışmak e bu kurgu yani kitabın kurgusu zaten baştan beri aslında sizin e, hem eğitiminizde kullandığınız bir yöntem hem de zaten bitkileri o şekilde bu yöntemle bu e, metotla yapıyorsunuz değil mi yani en başta evet. kitabın kurgusu aslında sizin tamamen metodik yaklaşımımıza dayanan bir Evet şimdi kitap eğitim kitabı yani ben bitki resmi nasıl yapılır tamamen onu anlatıyorum birazcık hani mümkün olduğunca daha böyle etkileyici de olmasını istedim o yüzden görselliğine de mümkün olduğunca dikkat etmeye çalıştım kitabı yaparken ama bu kitabı yapmaya başladıktan sonraki benim için hani o içeriğini hazırlamak en kolay kısmıydı çünkü başından sonuna kadar ben herhangi bir bitki resmini nasıl yapıyorsam belli bir metot takip ediyorum çok disiplinli bir çalışma gerekiyor bitki resmi yapmak için. Çünkü canlı bir örnekle çalışıyorsun. Ee, onun e, koşullarına uymak zorundasın. E, belli bir yol takip ediyorum. Bunu hemen hemen bütün yaptığım bütün çalışmalar için bunu yapıyorum. O yüzden bu kitapta da aslında anlattığım kendi çalışma yöntemimi e, sırasıyla düzen içinde anlatmak. Yani bu bitki resmini yaparken işte onu gözlemlemek önemli, çizim önemli gibi gibi bu şekilde Hı -hı. gidiyor. Siz orada çizimi es geçip boyamaya başladığınız zaman olmuyor. Gözlemi ...es geçip çizimi yapmaya başladığınız zaman çizim olmuyor. Hani belli bir sırayı takip etmek durumunda kalıyorsunuz... ...daha iyi sonucu elde edebilmek için. Daha iyi sonuçtan kastım da zaten... ...daha doğru resim yapabilmek, bitkiyi doğru resmetmekten bahsediyorum. Yani önce zaten şeyle başlıyor. Yani bir, bir başlangıcımız var, gözlemle başlayan bir süreç. Bir kere o, orada da çok detay var. Doğadaki haliyle gözlemlemek, habitatıyla gözlemlemek... Tabii. ...bitkinin doğanın içi nasıl durduğunu keşfetmek... Tabii. Aslında mesela bunu bile baştan doğru yapmadığı zaman... ...sonuca da... E, varamaz. Varamaz. Varamaz. Yani oradaki çünkü... ...önce mesela bizim o resmi yapmamız için... ...yani benim o resmi yapmam için... ...konuyu anlamam lazım. Bitki o da. Hani o bitki benim bir... Anlamam lazım önce ne nedir yaprakları nasıl çıkıyor öyle mi duruyor böyle mi duruyor çünkü e, orada çok ciddi bir bilgi var o Hı -hı. bilgiyi de birazcık hani bilmiyorsam eğer ki benim mesela hani şahsen çok ciddi bir bitki bilgisi Hı -hı. şeyim yok ben botanikçilerle falan çalışarak öğreniyorum zaten en baştan Hı -hı. bitkiyle ilgili bir bir bilgi veriyorlar bana bak Temel şuralar. bir bilgi var akademik bilgi var zaten. Bir... Alıyorum onu işte botanikçilerden uzmanıyla falan hmm. görüşerek bana bak şu, şu şu şu şu şunlar önemli diyor ben bir de onu doğada gözlemliyorum. Burada evet. baktığınız şeyi görmeyi öğrenmek diyoruz değil mi? Yani evet. baktığımız neye bakıyorsak onu görmeyi öğrenme evet. meselesi. Mesela bununla ilgili ayrıntılı şeyler var. Giriş kısmında kitabın. Evet bunu olabildiğince anlatmaya çalıştım. Çünkü hani önemli bir konu. Özellikle de dediğim gibi bir bitki bilgisi e, geçmişiniz yoksa... ...böyle bir o akademik bilgi yoksa... ...bitkinin Hı. hangi karakterleri nedir ne değildir... ...bunları bilmiyorsunuz. Bütün konu gözlemden geçiyor. Siz o bitkiyi gözlemlemek zorundasınız. Hani hiçbir tarafını es geçemezsiniz... Hı. ...es geçtiğiniz anda hata yapma olasılığınız çok fazla. Yani sonuç olarak yine çok güzel bir resim yapmış olabilirsiniz... ...ama hani o bilimsellik değeri tamamen yok olmuş oluyor. Bitki resmini de, de yapmamaya çalıştığım şey benim keza, ...hani kendi kişisel yaklaşımım o... Doğru resmetmeye çalışıyorum. O yüzden de gözlemlemek zorundayım onu. Hatta bütün duygularımıza gözlemlemek değil mi sadece görmek değil, yani hissetmek, dokunmak, koklamak yani. Evet. E, hatta şeyi e, iklimi de hissetmek yani nasıl bir atmosferde olduğunu hissetme. Evet, işte o da canlı örnekten geliyor. Yani bilimsel bitki resmi yapmanın tek yolu bence canlı örnekten. O yüzden çizmek. siz yabani çiçekler odaklanıyorsunuz daha çok. E, evet tam olarak o yüzden değil aslında. Hani yabani çiçekler benim e, Sevdiğim alan gerçekten Hı. onların resimlerini onları resmetmek istiyorum ben ama hani çok başka şeylerde meyve sebzede resmedilebilir canlı örneğe Hı. bakılarak ama benim ilgi alanım yabani bitkiler son derece keyif aldığım kısım orası benim aslında bitki ressamlığında en çok keyif aldığım kısım çünkü Canlı örneklerle çalıştığım için benim bütün yıllık programım bitkilerin çiçeklenme dönemine göre şekilleniyor. Hı. Onları da işte bitkiyi nerede bulacağım bazen bu botanik bahçeleri olabiliyor oralarda çiçekleniyor bazen dağın tepesine çıkmak zorundayım. Hı hı. ...ve bu benim için çok keyifli bir şey aslında... ...ki bir de hani iklim değişimi... ...artık yakalamak da zor... ...bitkinin çiçeklenme dönemini tahmin etmek artık daha güç... Hı hı. ...bazen erken çiçekleniyor gidiyor... ...bazen e, hala açmamış oluyor... E, ...ya tekrar gitmek zorundasın oraya... ...ya bir sene beklemek zorundasın... Hı hı. ...bir sonraki dönemini yakalamak için... E, o, ...o dönemde de... ...hani orada kendi yerinde gördüğüm zaman... ...başka örnekleri de gördüğüm zaman... ...birden fazla daha iyi fikir ediniyorum. Hem bitkiyle ilgili hem resmimle ilgili. Hani orada ben tabii hmm. yapacağım resmi de düşünüyorum. Nasıl bir şey yapabilirim? Hani şöyle mi dursa, böyle mi dursa diye. Ve onu mümkün olduğunca doğal olarak anlatmaya çalışıyorum resmimde ve bütün bu resmin şekillenmesi benim orada edindiğim gözlemlerle başlıyor. Aslında bu kitapta bunu da görüyoruz. Yani bence farklı kılan yönlerden biri de bu. Sizin maceracı ve e, keşif yönünüz. Görüyoruz Benim en eğlendiğim yani nokta orası Nasıl peşine düştünüz nasıl nereden bulduğunuz Zaten o yine kitapta Benzer kitaplardan ayıran şeylerden biri de bu Çizdiğiniz bütün kitapların aslında nereden geldiğini Hangi habitat ait olduğunu Ne zaman toplandığını da biliyoruz Bizim. Evet e, çünkü dediğim gibi canlı örnekten çizmeyi anlatıyorum ben e, ve benim ilgi alanım daha çok e, yabani bitkiler yani doğada yetişen insansız koşullarda yetişen e, bitkileri çok seviyorum e, onların peşine biraz düşüyorum e, ve orada hani bitkileri alıp çizerken nereden aldığımı da gösteriyorum işte bilimsel bitki resminde aslında bu da çok önemli bir şey ben şimdi bir tane resim yapıyorum bitki resmi olarak diyorum ki bu, bu bitki şu türdür diyorum. Biri de diyor ki hayır o tür değildir diyor. Benim hmm. hani kanıt göstermem gerekiyor hmm. onu. Ben şuradan topladım şu lokasyondan topladım. Hani o lokasyonda çeşit çeşit çeşit çeşit aynı türler olmuyor bazen. Hani daha bilgiyi hmm. daraltıyoruz orada. Hmm. Hani Aa, tamam oradan aldıysa demek ki bu, bu türdür deyip hani kendi hmm. yaptığım işi de kanıtlayabiliyorum bu hmm. sayede. Daha bilimsel bir zemine oturmuş oluyor. Evet ki bence hani çok önemli bir zemin onun şaşmaması gereken bir zemin orası. Peki genel kurgudan şöyle fikir vermek açısından bir bahsedelim. Yani kısaca hangi aşamalarla ilerliyor bitki, çizim örneği? Mesela siz en baştaki kurgudan şöyle genel bir fikir vermek açısından. Ya bu kurgu dediğim gibi kitapla ilgili proje bana geldiği zaman, böyle bir kitap yapmak istendiği zaman... ...benim bu içerik olarak ki kurgu kafamda... Hemen netleşti çok kolaydı bu benim için çünkü dediğim bir her resimde ben bunu tekrar ediyorum bir başlangıç kısmı var bu başlangıç kısmını birazcık daha geçmişten bahsediyorum hani bitki ressamlığının bitki resimlerin yeni bir şey olmadığına dair onun dışında gözlem işin başlama noktası bu. Gözleme olmadan işte diğerlerini yapamıyorsunuz zaten. Sonra çizimi anlatıyorum. Hı -hı. Çizim nasıl yapılır? Canlı örnekten çizme, bir takım aletler var. Onları nasıl kullanabileceğimizi dair elimden geldiğince o bilgileri açık Hı -hı. bir şekilde anlatmaya çalıştım. Çizim bittikten sonra artık boyamaya başlıyoruz. Boyamayı da birazcık daha detaylarına girerek işte renk nedir? Ben nasıl boyuyorum? Hı -hı. O sulu, sulu boyayı kullanıyorum bu arada ben. Hı -hı. Kitapta tamamen sulu boyayı anlatıyorum. Oradan bahsediyorum. Daha sonra bir de birazcık daha hani bak etrafına bak gibi bir explore adlı bir bölümümüz var. Bu bölümde de birazcık daha bitkinin bilim kısmına giriyorum. Yani birazcık Hı -hı. daha bitkiyi anlatıyorum. Bitkinin kısımları, çiçeği vardır, yaprağı vardır. Buraya girince tabii burası birazcık daha detaylı bir bölüm. Hı -hı. Her kısmını anlatıyorum olabildiğince, bilgim yettiğince... Ee, ve burayı anlatırken de birazcık daha adım adım e, nasıl resmedilir'e anlatıyorum. İşte yapraktan bahsediyorsam yaprakların Hı -hı. adımlarını gösteriyorum. Hı -hı. Çiçekten bahsediyorsam onun adımlarını. Burada zaten birazcık iş daha ciddiye biniyor. Hani onu gözlemleyeceksiniz Metodu burada. Metodu görüyoruz zaten. Bitki resmi yapmanın birazcık daha kompleks bir şey olabileceğini Hı -hı. aslında Hı -hı. görüyoruz. Yani hani bakmayı işte burada öğrenmek zorunda olduğumuzu biraz daha anlıyoruz. O bitkiyi Hı -hı. hani birçok noktasını es geçemeyeceğimizi daha iyi kavruyoruz burada. Ee, daha sonra da işte e, artık bunu e, master adlı bir bölüm var. E, bu bölümde de birazcık daha hani e, aslında bahsettiğim bir şey e, senin bu işi geliştirmen bu metotla beraber bu işi geliştirmen aslında yaptığın resim sayısına bakıyor. Bundan sonrası birazcık pratik ve onu sürekli sürekli yapmak ve bunu yaparken de diğer ressamların hani beğendiğin kendine yakın hissettiğin ressamların resimlerine bakmak güzel olacağından ki bu bölümde ben e, kendi beğendiğim e, resimleri ve e, yaptıkları işleri hoşuma giden bazı hmm. dünyanın birçok yerindeki bazı ressamların resimlerine de yer verdim. Ve onların e, o bitkiyle ilgili yazıları da kendileri yazdı zaten. Onlar kendi ufak çalışma yöntemlerini Anlattı neyin sevdiklerini ya da kimi bitkiyle ilgili bilgiler verdi ee, Bir de işte onlara yer verdim Bence bu da önemli bir nokta Bizim hı hı. o resmi yaparken Başka insanlar neyi nasıl Yaklaşımı nedir hı hı. nasıl işler yapıyor e, Vizyonumuzu biraz genişleten Bir durum hı hı. bu Ben kendi işlerimde onu mümkün olduğunca yapmaya çalışıyorum Tavsiye ettiğim son noktada o oldu kitapta aslında siz çok güzel bir e, cümle sarf etmişsiniz. O hoşuma gitti. Sizin vizyonunuzda belirleyen o olsa gerek. Yani bitki yaptığınız resimler önemlidir diyorsunuz. Bütün kitapta da bunu hissediyoruz aslında. Yani e, şey yok. ya Mesela malzeme listesinde bile bunu söyleyebiliriz. Yani çok abartmıyorsunuz her şeyi. Malzemeleri de, hmm. renkleri de vesaire. Herkes kendi göre bir yöntem de bulabilir. Evet. Yani bitki resminin bütün konusu o aslında. Yani bitki resmi... Bitki demek yani bitkiyi anlatıyorsun, bitkiyi göstermeye çalışıyorsun. Şimdi e, dediğim gibi çok eski bir konu bu bitki ressamlığı. Çok çok geçmişte var olan günümüze kadar gelen ve günümüzde şu dönemde e, Türkiye ve dünyada olmak üzere inanılmaz popülerleşmiş bir patlama Hı -hı. yaşıyor bitki ressamlığı tekrar. E, benim kendi gözlemim e, yapılan işler, insanların yaklaşımı, e, bu konuya olan ilgisi birazcık daha herkes e, resimde... ...kalmış durumda, hani o Hı -hı. resim ne kadar güzel, ne kadar güzel... ...hani o sulu boyayla yapılan işler ne kadar güzel de kalıyor en ama... güzel resmi yapma çabası... Evet... Kendini ama... gösterme çabası var... Değil yani mi? evet, o resmi yapan olmak istiyor belki de... O mükemmel resmi yapan olmak istiyor... O resmi yapan olmak istiyor... ...ya da hani resim yapmak istiyor... ...yani o oradaki hani onun o iletişimi resim aslında... ...o resmi yapmak istiyor ama... Gerçekten bitki unutuluyor bu arada. Hı -hı. Ben kendi öğrencilerimle de gözlemliyorum. Dersi anlatırken canlı örnekten çiziyoruz. Bazen kafasını hani resminden kaldırmıyor. Sadece o resmi yapmaya çalışıyor. Ona bakıyor, fırçayı hareket ediyor. Bitkiye bakmıyor. Bitkiye bakmıyor. Ha, bitkiye bakmıyor bitiyor. mesela. O arada unutuyor onu. Ee, ve genel olarak benim gözlemim de çok popülerleşti. Çok ilgi ama orada hani geçmişten günümüzdeki hani o kopukluk o. Geçmişteki bütün... Aslında mevzu e, bitkiyi anlama çabasından Hı -hı. dolayı Hı -hı. bu resimler yapılıyordu. Şu anda e, sadece o resmi yapmakla meşgulüz biz. E, bitki unutuluyor. Bence işin özü de o yani. Onu unuttuktan sonra bilmiyorum ne kadar e, güzel şaheserler çıkar. Ee, yani benim en son yani gördüğüm sergi de öyledi. Her şey muhteşemdi, muhteşem resimlerdi. Ama orada bitkinin kendisini değil orada sanatçıyı görmeye başladım bir süre sonra. Yani aslında işin özünü kaçma meselesi gerçekten burada devreye giriyor. Yani şey olmak lazım belki. Yani bunu ben sizin kitabınızda da yani genel tavrınızda da onu gözlemliyorum. Bir şey var. E, dürüst olma tavrı var. Hem yani şeye karşı, bitkiye karşı hem doğaya karşı bir dürüst bir tavır var. Yani bu aslında genelde sizin yaklaşımınızı belirleyen bir şey. Ya belki de e, sonuçta e, birçok koleksiyonunda işleriniz var. Yani aslında gelen yorumlar da eminim bu yöndedir. Yani işlerinizin diğerlerinden öne çıkaran özelliği de belki de bu Yaklaşımı. Doğruluğu yani... doğru Doğruluğu, di, doğruluğu evet. hani diğer işlerden öne çıkması gibi bir durum değil tabii de e, benim resimlerimle yapmaya çalıştığım diye, yani şey onu doğru yapmak. Yani Hı -hı. bitkiyi işte olduğu gibi resmetmek. O yüzden benim bir gözüm hep bitkide, bir gözüm resimde. Yani bütün aşamaları ne kadar doğru geçer ve yaparsınız adım adım zaten doğanın içindeki... E, o do ...en güzel şeye ulaşmış oluyorsunuz. Evet diyemem yani hani mesela bir tane resmi e, o doğrulukta resmettiysem... E, o, ...yani kendi yaptığım işte o doğru mu değil mi onu bilebiliyorum ben. Çünkü hani tamam bak orada görüyorum ben onu ve onun aynısını resmediyorum. Tamam diyorum bak bu doğru olmuş. Ama onu yapamıyorsam diyemiyorum. Onu diyemediğim zaman da onun altına o türün adını yazmak... Çok kolay bir iş değil hani orada hayır bu bu tür diyemiyorsun çünkü her tür o kadar ince detaylarla birbirinden ayrılıyor ki hmm. ee, o farkları zaten yapmaya çalışıyorum yapabildiğim kadar ee, o yüzden de hani e doğrulukta bilimsel bir temele oturması ve metodik olması ile ilgili bir şey evet yani o şart Bilimsellik şart ee, yani bunu bilimsel bir makale için kullanmasan da herhangi bir bilimsel bir değeri olması senin için önemli olmasa da onu unutmak şart o zaman sonuç zaten daha otomatik olarak güzelleşiyor çünkü bitkiyi sen birebir anlatıyorsun her şey öyle bir yerine oturuyor ki sen onu birebir resmetmeye çalıştıkça o zaman zaten sonuç güzel istersen sadece duvarına asmak iste sen orası başka hiçbir amaç için kullanma. Bilimsel değerin olup olmamasının bir önemi olmasın senin için. Ama onu kaybetmezsen eğer sonuç zaten güzelleşiyor hmm. otomatik olarak. Çünkü bunu perspektif anlatımda da görüyoruz mesela işte uzayda bitkinin nasıl durduğu meselesi. Onda da çok bilimsel bir şekilde anlatmışsınız zaten. Yani belli bir geometriye oturması işte uzayda durduğu yer o aerial perspektif denen mesele değil mi? Bu, bunu evet. da gayet bilimsel bir dille anlatıyorsunuz aslında. Evet yani aslında bu işi başından bir bir sonuna kadar yani hem disiplin olsun o disiplini olmak zorundasınız. Çünkü bitkilerle çalışıyorsunuz. Canlı örnekler sürekli şekil değiştiriyor. Sürekli büyüyor, küçülüyor, ölüyor. İşte tomurcuklar açıyor, çiçekleniyor. Ee, onun dışındaki hani çizim olsun, onu boyama olsun. Bütün bunlarda hani belli bir teknik içine sıkıştırabiliyorum. Çünkü e, taklit ediyorum aslında. Hani e, şimdi doğada olan şeyi de şimdi üç boyutlu Hı -hı. E, ben o resimlerimde o üç boyuta katmaya çalışıyorum. Orada birazcık o resim bilgisini kullanarak işte o uzayda bir yer kaplıyor. Evet ben hmm. şimdi resmimde de onu göstermeye çalışıyorum. Kağıda yapıştırdım ben bu çiçeği gibi göstermeye. O da olabilir hani bir tarzla meselesi. Ben onu yapmaya çalışmıyorum ama mümkün olduğu hani bakınca sanki kağıdım böyle içine doğru gidiyormuş gibi gözüksün diye çabalarım var. <gülüyor> bir de şunu gördüm kendi adım aslında kendi de e, onu... ...öğrenmeye çabalayabilirim diyorum. Mesela süreçten keyif alma durumu. Yani sizin kitabınızda onu da gördüm. Yani aslında bunun yoğun bir emek, sabır ve çaba istediği... ...ve acı dolu bir süreç olduğunu anlıyorum. <gülüyor> Özellikle bu mesela maymun çıkması şey resminde, ödül alan e, resimde... ...sadece çizmenin bile bir ay olduğunu, Tabii. bir ay sürdüğünü Tabii. görüyorum. Ve tek tek işte ince ince numaralandırılmış bütün detaylar... E, ...not edilmiş işte fibonacci... E, Dizisine göre yaprakların sıralandığı vesaire yine orada bir şey var tabii ki. Evet. O yapıyı çözme gayreti var ve eminim acı dolu bir süreç olmuştur. Yani bir ay boyunca böyle bir etkinin hı hı. çizimiyle uğraşmak bile şey. Evet yani kolay değildi bir ay tam zamanlı onun çizimini yapıyorum. Ama şimdi orada yine doğruluk işin içinde hani onun o kadar uzun sürmesinin en büyük nedenlerinden bir tanesi. O fibonacciyi düzgün anlatabilmek orada... Yanlış yapamazsın o zaman olmuyor o, hmm. o da tabi zaman alıyor sabır yavaş yavaş hmm. gibi bir süreç Evet şimdi böyle son dakikalarımıza girdik aslında ben tabi dikkatimi çeken detayları söyledim yani Sizin özellikle e, vurgulamak istediğiniz kitapta e, detaylar varsa onu aktaralım e, ee, Ayrıca tabi kitapta katkısı olan e, işte evet, fotoğraflar kitapta, da ben çok özel kılıyor kitabı o bütünselliği yaratan da bu evet. fotoğraflar Biraz o fotoğraflarla ben konuyu birazcık daha... Ee... ...normalleştirmeye çalıştım aslında öyle diyeyim. Hani hı hı. çok farklı bir yerde bir şey yapmıyoruz. Doğadaki bitkiler hı hı. onu gösterme... ...kendi yaşam alanım... Hı hı. E, ...bitkiyi alış, alma şeklim. Ve bu fotoğrafları Ekin Özbiçer çekti. O yüzden onun katkısı çok büyüktür... ...ve birazcık daha böyle farklı bir yaklaşımımız oldu... Hı hı. ...normal hani eğitim... ...bitki resim eğitim kitabına göre. Ee, yine köyde benim yaşadığım yerde... ...Özlem Erol'un çok büyük katkıları oldu. Bu birazcık daha... ...bu düşünme nasıl yapsak, nasıl etsek... ...şekillendiren... Çok yardımları oldu bana bu konuda. Ee, onun dışında detay olarak hani e, kitabı alanlar bunu görecektir. Ama bu kitabın içinde birçok resmi e, şu anda İstanbul'da sergilerde görebilirler. Kitabın içinde var olan bazı ha, evet, resimler. De e, İstanbul Konsept Galeri'de sergileniyor 12 Eylül'e kadar. Bazı diğer resimlerde e, evet. evin Hı. sanat galerisinde 26 12 Ekim'e kadar. Ekim e kadar, evin sanattaki de 26 Ekim'e kadar sürüyor. Orada da kitabın içinde göreceğiniz birçok resmin orijinalini şu anda o sergilerde hmm. görebilirsiniz. <gülüyor> Harika, ee, kitap Türkiye'de satılmıyor. Bunu da hatırlatmış olun değil mi? Ee, hayır satılmıyor. Kitap yabancı yayınevi basımı. Yabancı ülkelerde basıldı. Yabancı ülkelerde satılıyor. Türkiye'de alabilmenin yolu Amazon'dan geçiyor. Türkiye'de satış yok ben kitabın satış işleriyle ilgilenmiyorum ben kitabın ressamıyım yazarıyım satışla ilgili en ufak bir fikrim yok ne, nasıl oluyor <gülüyor> hiç bilmiyorum kitabı Size keza şey evet, kitabı keza ben herkesten daha sonra alabildim ben de Türkiye'de yaşadığım için o kitabın bana gelmesi de biraz zaman aldı o yüzden böyle bir durum var Türkiye'de satış yok Amazon'da sipariş edebilir. ben de ki. öyle yaptım birkaç gün sonra da elime Tabii ulaştı ki. zaten birkaç Tabii gün içinde geliyor Amazon komdan ulaşabilir Hatta sizin Instagram'daki profiliniz üzerinden de doğrudan evet. belki o linki orada link olabilir. var Instagram'da ben bunu çok kez tekrarladım Çünkü en yani sürekli Türkçesi ve Türkiye ile ilgili buradaki satışlarla ilgili sorular alıyorum benim elimde olan bir şey değil hmm. tamamen yayın evinin kendi yaptığı çalışmalar ben basmıyorum kitabı <gülüyor> <gülüyor> ve ben satmıyorum kitabı O yüzden yok şu anda bana gelen linkte Amazon size ileteceğim linkte Amazon Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için Nefis bir kitap çıkmış ortaya yani Ben müthiş keyif aldım Adım adım izleyeceğim ben de Kendi çizimlerimde Yani müthiş keyif aldım Sizin yaklaşımınızı göstermesi açısından Çok değerli buluyorum Çok Elinize sağlık harika teşekkür olmuş Teşekkür ederim teşekkürler Zaman ayırıp geldiğiniz için bu kadar koşturman arasında Çok teşekkür ediyorum Tekrar. Teşekkür ederim çok sağ olun Evet sevgili dinleyiciler, Botanitopia'da bu hafta bitki ressamı Işık Güner'le ve yeni kitabı Botanical Illustration from Life, A Visual Guide to Observing, Drawing and Painting Plants kitabı üzerine konuştuk. Tekrar görüşünceye dek sevgiyle ve duayla kalın. Botanitopia.